Bizden ne geçmiş ne de gelen kimsenin onu anlamadığı o zata selevatindir. Melekut bahçeleri onun cemalinin çiçekleriyle revnaktardır. Ceberrut havuzları onun nurlarının feiziyle fışkırandır. Hiçbir şey yoktur ki ona bağlı olmasın. Çünkü eğer o zat vasıda olmasaydı mevcudat zahir olurdu. Öyle bir selevat ki senden sana ve ona yakışır. Allah'ım. O sana delalet eden en kapsamlı sırrındır. Senin için önünde durmuş en büyük O, Allah'ım. Beni O'nun neseline ilhak et. O'nun şerefinden bana da nasip et. O'nu bana ürünü bir tanıt ki cehalet kaynaklarından kurtulayım. Fazl ve ilim kaynaklarından kana kana içeyim. O'nun yolu üzere yardımınla mahfuz bir yolculukla beni huzuruna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 Başkası arasına engel ol ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ey Rabbimiz, kendi katından bize bir rahmet ver ve işlerimizde doğru karar aldırma imkanını ver. İşlerimde bana bir ferec ve çıkış yolu nasip et. Allah ve melekleri dayanlara salavat getiriyorlar. Ey müminler, siz de ona salavat getirin, ona selam verin. Allah'ın selavatları, selamı, tebrikleri, rahmet ve bereketleri, Efendimiz ve abdin, sevgilin, peygamberin, elçin olan, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, al ve ashabına olsun, tekler ve çiftler ad edince, ve Allah'ın mükemmel ve mübarek kelimeleri ad edince. Efendim hayırlı geceler sevgili dinleyiciler Yine sizlerle beraber bir gece yolculuğu programındayız İnşallah her zaman olduğu gibi Yine bu gecede dün üzerinde durmuş olduğumuz bazı mevzular vardı İnşallah onlar üzerinde birazcık e, duracağız Dün e, daha genel olaraktan ibadetler üzerinde durmuştuk Bunları bazı e, tanımlamalarla, temsillerle anlatmaya, aktarmaya çalışmıştık İbadetin kim için? ...olduğu üzerinde durmuştuk ki... ...ve son olarak ibadetin belli şekillerinin... ...belli kurallarının olduğundan... ...belli prensiplerinin olduğundan... ...bahsettik... ...şimdi insan bazen soruyor... ...yani ben Allah'ı hiç aklımdan çıkarmasam ...sürekli onu zikretsem... ...olmaz mı? İlla bir şekle mi bağlanması lazım bunun? İbadet neden belli şekillere... ...belli kurallara bağlanmış? Şimdi biliyorsunuz uzaya giden insanlar var... ...bu insanlar hapla besleniyor... ...bu sağlıksız bir durum... ...yani fıtrat için... ...uygun bir durum değil... ...kısa bir süre için geçerli olabilir... ...belli bir süre için sizi idare edebilir... ...belki bu... Ee, ...ama... ...sağlıklı işleyen ve normal şartlarda olan... ...bir şahsın... E, ...proteinleri alması lazım... ...karbonhidratı alması lazım... ...sadece hapla beslenmek olmuyor... ...çünkü vücut sadece yani metabolizma... ...sadece hapla beslenebilecek şekilde... ...dizayn edilmemiş... Ama vazifen var mesela çok acil bir savaştasın namaz kılamıyorsun. Bunun yerine Sübhanallahü velhamdülillahi ve la ilahe illallahü ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil azim. Hapını o programı insan bir açıdan yutabiliyor ama sağlıklı bir ortamda yani normal bir ortamda devamlı olarak insan yemek yemezse hap atarsa mide bozulur, bağırsaklar bozulur. ...kandaki oranlar değişir, beyin çalışmaz olur ve bir sürü hastalıklar, rahatsızlıklar ortaya çıkar ki... ...işte namaz bir tesbihtir, hamd zikirdir. Dolayısıyla e, tesbih ve hamd etmek bir çeşit namaza benzer. Namazın çekirdeği gibidir bunlar. Ancak hiç bir zaman namazın yerini tutmaz. Yani çekirdeğin içerisinde ağaç vardır ama ağacın dışarı çıkması lazım yani ağacın yaprağı da vardır herkes ağacın yaprağını görecek diye bir şey yok ki ağaç toprak altında e, tohum toprak altında ağaç olmak için yetiştirilmiştir şimdi şekillere gelince şekillerin e, öncelikle namazın insan ruhuna psikolojisine sosyal hayata insan bedenine sağlığına bakan çok yönleri var. Yani binlerce hikmeti var. Bunlardan bazılarını incelersek insan ruhu ve şahsiyetine bakan yönüyle. Şimdi insan bir şeye başladığı zaman ilk olarak azim edecek. Yani kuvvetli bir şekilde niyet edecek. Mesela dedik ya. Önce insan şahsiyetine bakan yönü. İnsanın şahsiyeti de namaz kılar mı? Sosyal hayatta da namaz var mıdır? İşte Evrenin sistematinde de namaz var mıdır? Namaz her yerdedir. Namazın her yerde farklı farklı formatları vardır. İnsan bedenindeki format işte bizim bildiğimiz ama insanın sosyal yapısına bakan, ferdi boyutuna bakan da işte bunlar üzerinde duruyoruz şimdi. İnsanın ruhu ve şahsiyetine bakan yönüyle mesela bir insan bir işe başladığı zaman ne yapıyor? Kuvvetli bir şekilde önce niyet ediyor. Sonra bedeniyle beraber ruhun da o işe yönlendiriyor. Matrix'in işletim sistemi budur Yani bir program matriksinize sizin düşer Amaç onu işletime geçirebilmektir O programı e, fiilyata yansıtabilmektir Yani o gelen maddeye ruhu verebilmektir Bir şeye niyet edersiniz O e, niyet edilen şeye Beraber ruhunuzu da o işe yönlendirirsiniz Beden istiyor ruh istemiyor olmaz yani program var ama işletime geçmiyor olmaz ikisi bütünlük içerisinde olduğu zaman o program size bir fayda sağlıyor yoksa ne oluyor o bilgi sadece hammallık oluyor yani bir işleye düşünün onun üzerine bilgiyi sunmuşsunuz bilgiyi vermişsiniz o da taşıyor gibi oluyor Kur'an ifadesiyle bir benzetme bir şeyi beden istiyor ruh istemiyor olmuyor ikisi beraber o işe sarılacak üçüncüsü onu ilgilendirmeyen işleri o anda arkasına atacak yani elleriyle tepecek üçüncüyü is, yani is, ilgilendirmeyen işler elleriyle arkaya atıyor bakın yani o motiflerin o ıı, namazdaki o sembollerin o motiflerin hepsinin ferdi alanda sosyal alandaki açılımlarından bahsediyoruz sonsuz bir bilinç içinde işe başlayacak ki işte Allah'a iman bu sonsuz bilinci ifade ediyor. Yani iş ne olursa olsun hep onun rızasını kazanma adına yapılacak. Yani yapılması gerekiyor evrenin işletim sisteminde. Ancak muvaffakiyet bu şekilde oluyor. Yani o sınırlı olanın sınırsızlaşması ve ebedileşmesi ancak sınırsız olana atıf ile ona itaf ona sunum ile onun rızasını kazanma adına yapıldığı zaman sonsuz bilince ifade edildiği zaman ona sunulduğu zaman yaptığınız iş külliyet kazanıyor yoksa sınırlı bir versiyonunda kalıyor sonra işin e, maddi şekilleri yerine getirilecek ki mesela ayakta durmak ayakta durmak maddi yönü ifade ediyor yani siz bir işe girerken önce maddesel olarak bir şeylerinizin olması lazım yani altyapıyı maddesel olarak derken bilgi bir maddedir mesela ama o bilginin bir de manevi bir altyapısı vardır. Altyapısını kurmak gerekiyor ki o manevi altyapı da secde olarak ifade ediliyor. Düşünün bilgi var, maddesi var. O maddenin manevi altyapısı secde. Yani o bilginin fiiliyata dönmüş şekli secde. Ruh. Yani programı e, Filiyata geçirme... ...işletime sunma... ...programın nihai hedefini alma... ...ve nihai hedefin... E, ...alınmasıyla beraber... ...matriksinizde... ...genişlemenin sağlanması... ...size yeni özelliklerin, yeni istidatların... ...kazandırılması... ...siz bildiklerinizi uygulayın... ...ben size bilmediklerinizi... ...öğreteceğim sırrı... ...demek ki işin maddi altyapısını... ...kurduktan sonra manevi altyapısı da... ...secde ile ifade ediliyor... İşin ruhu, özü ilahi boyutta yok olmak, fani olmak, yani dünyadan kurtulup ebedi bir hayatı yaşamak, bir de bu manevi boyutla maddi boyut arasında dengeyi kurmak. Bakınız ayakta durmak, kıyam neydi? İşin maddi boyutuydu. Yani maddi olarak maddi yönü ifade ediyor. Secde neydi? Secdede de ruhu temsil ediyordu. İkisini dengesi ortası nedir? Rükû'dur. Mesela Yahudilerde rükû yoktur. Kur'an bu yüzden onlara diyor ki Müslümanların e, Müslümanlar rükû ettiği için siz de onlarla beraber rükû edin diyor. Mesela Hristiyanlar daha çok secde ağırlıklı Daha çok böyle ruhaniyat ağırlıklıdır Hristiyanlar. Tamamen ahiret İsa Aleyhisselam'ın meşrebi. Yani onlarda daha çok ruhaniyat ağırlıklıdır. Şeyde Tevrat bir kanun kitabıdır daha çok yasalar vardır, devlet yasaları vardır, yani e, sistemin temel, mesela yaratılış Tevrat'ta dünyanın yaratılışı mesela anlatılır, sistemin kuruluşu anlatılır daha çok ve Yahudiler daha çok dünyaya, e, yani dünya şeyi üzerine e, misyonları öyledir ama İslamiyet ne Yahudilikteki gibi tamamen maddeseldir ne e, şeydeki gibi, Hristiyanlıktaki gibi tamamen ruhaniyettir. ikisinin ortasıdır, ihtinas sıratel müstakimdir orta yoldur yani hiç ölmeyecekmiş gibi, dünya yarın ölecekmiş gibi ayrı. Yani İslamiyet zıtlıkları barıştıran, maddeyle manayı barıştıran tevhid dinidir. Silim kökünden gelen ilk Müslüman İbrahim Aleyhisselam'dır. Artı ve eksiği barıştırmıştır. Ateş onu yakmamıştır. Diğer özellikler, mesela diğer dinlerde özellikle Yahudilikte az önce dediğimiz gibi maddi boyut ağırlıklı ancak İslamiyet'te ikisi e, olmakla birlikte ee, bu ikisinin yani maddeyle mananın dengelenişi İslam dediğimiz gibi bir barış, barış zaten İslam bu demek i̇şte kısa bir şekilde namazın bir açıdan binler açısı var psikolojik olarak bir açısı bu sosyolojik açıklamasına gelince bir toplum saf olacak yani dikilecek bir nevi askerlik gibi aynı e, toplum bir vücut gibi ulvi değerlerde manevi değerlerde dini değerlerde fani olacak materyalist Bedbin, Yani kainatı kötü bir şekilde gören, ruhsuz biri olmayacak. Toplumda maddi ayaklar olmakla beraber manevi ayaklar da olacak. Yani sırf ekonomiyi geliştirmekle toplum ayakta durmuyor. Bakın e, zaten din burada e, kuşatıcıdır, kapsayıcıdır. Kapsayıcı pek çok özellikler sergilemiştir. Zamanın operatörü Matrix'in e, yeni programcısı. Vahabiler Risalesinde şöyle diyor şöyle bir beyanı var diyor ki umum tarafından kabul görmüş her fikrin bir doğruluk payı vardır diyor yoksa hiçbir şekilde tutunamaz diyor şimdi umum tarafından kabul görmüş fikirlerden bir tanesi Marx'ın bir görüşüdür Marx diyor ki sosyal hayatın motor gücü ekonomidir diyor bu doğru bir şeydir ama gerçeğin sadece bir parçasıdır bu bütünü değildir zaman operatörü ne yapıyor bu olan bu doğruyu asıl olanla bütünleştiriyor. Daha geniş bir ölçek yani tedavi budur. İşin ee, cerrahi operasyonu burada yatıyor. Yoksa sadece kestirip atmak değil. O hadiseyi öyle bir genişletiyor. Şimdi birisi geliyor diyor ki size güneşte sadece kırmızı renk veya prizmadan geçen sadece kırmızı renktir diyor. Kırmızı renk vardır diyor. Şimdi prizmadan yedi renk var, yedi renk geçiyor. O sadece kırmızıyı görmüş. Şimdi prizmadan yedi rengi gören soğukkanlı olur, rahat olur. Korkmaz yani, heyecanlanmaz ki. Bir doktor hassasiyetinde, bir doktor rahatlığında ifade eder. Der ki, bakın siz şöyle şöyle, şöyle diyorsunuz ama şu şuradan şöyle böyle anlatır böyle. Yani detaylarına kadar anlatır ve onu ikna eder. Şimdi... Sosyal hayatın motor gücü ekonomidir demiş Marx. Üstad hazretleri bunu geniş kapsamlı alıyor. Doğru, gerçeğin sadece bir parçasını yakalamış olan birisine geniş ölçekte tedavi maliyetli bir şey sunuyor. Diyor ki şükür risalesinde bahsediyor. Kainat hayat için çalışıyor. Kainat hayat için. Hayat daireleri ve insan için çalışıyor. İnsan ne için çabalıyor? Ne için çalışıyor? Ekmek için çabalıyor. Peki ekmekten maksat nedir? Ekmekten maksat da şükürdür. Peki şükür demek ne demektir? Şükür demek kemalat sahibi bir zatın böyle harika bir şekilde insanları ve hayvanları nasıl beslediğini, geliştirdiğini görüp onun kemalatını idrak etmektir diyor. O sınırlı olan şeyi alıyor, genişletiyor ve tak tak tak bu böyledir şu şöyledir onlar da böyle ağzı açık bakıyor yani. Geçenlerde bir arkadaşımıza spiritüalistlerden bir tanesi şöyle bir ifade de bulunuyor. Namaz diyor bir meditasyondur. Meditatif bir çalışmadır diyor. Arkadaşımızın girişi doğrudur. Namaz bir meditasyondur. Ama namaz sadece bir meditasyon değildir. Bakın namazın şöyle şöyle şeyleri vardır. Her şeyden önce bir kulluktur. Allah'ın bunda pek çok hikmetleri vardır. Bilemeyeceğimiz boyutlara girince ha meditasyon onun sadece bacaklarından bir tanesidir İşte hakikatin pek çok bacağı vardır yani umum tarafından kabul görmüş olan fikirlerin ee, doğruluk payı vardır ama mühim olan onları geniş ölçekli görebilmek yani doktor insan sadece kalbe odaklanmaz doktor insan Kalple beraber kan basıncını da kontrol eder Kan basıncı hakkında da bilgisi vardır Çünkü kalbin kanla bağlantısı vardır Artı o cihazda kalp atışlarının Ritmini kontrol eder Artı işte vücuda giren proteinlerin Oranını karbonhidrat, Her şeyi bütün olarak görür Yani İslamiyet Allah katında din İslam'dır İsa Aleyhisselam Müslüman'dı İbrahim Aleyhisselam Müslüman'dı yani Bunların hepsi İslam yani Allah'ın tek bir dini vardır O da İslam'dır Allah katında din İslam'dır yani. Allah dini dini İslam'dır yani Allah İslamiyetle barıştırmaktır. Bütün olarak görebilmektir bir açıdan yani. Binler şeyleri vardır da. Bütün olarak görebilmektir. Mesela Freud demiştir ki işte Freud'un nazariyesini biliyorsunuz. Freud'un nazariyesinin onda dokuzu skolastik felsefi doktrinlerle dolu ama bakıyorsunuz o yüzde birlik bir kısmı yüzde onluk bir kısmı veya neyse umum tarafından kabul görmüş bununla beraber yanlışları da kabul görmüş yanlışlarını da almışlar şimdi Freud'un görüşü şu diyor ki insanın şahsi ve toplumsal bütün faaliyetleri şehvet libidosundan kaynaklanıyor diyor şehvet libidosundan kaynaklanıyor Ama üstad hazretleri ne diyor Aşkı beka yani ebedileşme, mükemmelleşme, bir mükemmele ayna olma tutkusuyla bunu izah ediyor. Geniş ölçekli gösteriyor. Birileri sadece işte şöyle diyor yani. Araba eşittir, şanzımandır diyor mesela. <gülüyor> bu kadar diyor, bu kadarını görebilmiş. Üstad Hazretleri diyor ki araba şanzımanın yanında vites kutusudur. Onun yanında diferansiyeldir. Onun yanında şafttır. Onun yanında şofördür. Onun yanında şoförün elindeki haritadır. Hedefe vardığında yapması gereken işlerdir. Arabayı öyle bir anlatıyor ki, arabayı öyle bir genişletiyor ki. Marx demiş ki araba sadece tekerdir mesela. Üstad Hazretleri diyor ki araba sadece, araba tekerin bir parçasıdır ama arabanı yani bütünsel olarak. Freud'un dediği hadiseyi de yani Toplumsal bütün faaliyetler, insanın şahsındaki bütün faaliyetler şehvetli bir dosundan kaynaklanıyor diyor ya. Üstad Hazretleri de aşkı beka olarak, ebedileşme olarak, mükemmelleşme, bir mükemmele ayna olarak bunu izah ediyor. Şimdi düşünün yani, yemek yemek, süt emmek, bir anne babaya bağlanmak, kişisel varlığı netice veren nedir? İlahi bir nimettir. Evlilik temalarının bütün ee, cazibesi ne içindir? Çocuk içindir. Niçin evlenir insan? Neslinin devamı için Çünkü çocuk sayesinde ne oluyor? insan bir çeşit ebedileşiyor Bütün psikolojik ve fizyolojik tatminler, hazlar Hayatın biraz daha mükemmele ermesi içindir Biraz daha varlıktan, biraz daha mükemmellikten pay kapmak içindir Çünkü insanın iç matriksinde mükemmele programlanmış özel formatlar vardır Özel birimler vardır Mükemmele aynedir insan çünkü canlıların genetiklerinde beyinlerinde mükemmelleştirilmek üzere mükemmelleşmek üzere programlar yerleştirilmiştir ki bu programların nihai hedefi nedir derseniz bu programların nihai hedefi soyut olan soyut kemalat olan Allah'ı idrak etmektir yani onun mükemmel sıfatlarına aine olmaktır o sayede insan ne oluyor o sayede insan ebedileşiyor mükemmelleşiyor Ebediyet ile birlikte gerçek kemalata eriyor. Demek ki birileri bir şey söylediği zaman bir şey ortaya attığı zaman heyecanlanmaya paniklemeye hemen itiraz etmeye gerek yok O bacaktan tutup onların o yanlışlarını veya gerçeğin bir parçasını alıp genişletmek. Mesela birileri diyor ki işte efendimiz Aleyhisselatu vesselamla alakalı ya diyor Muhammed çok akıllı biriydi diyor onu öyle fazla şey yapmayın diyor mesela doğru Efendimiz çok akıllı birisiydi çok zeki birisiydi ama bakın onun akıl ve zekayı aşan yani onun aklı ve zekası sadece kendisinden kaynaklanan özellikleri de vardı yani kendi fıtratından kaynaklanan ama fıtrat ötesi fıtrat e, formatını da aşan pek çok özellikleri de vardı yani şimdi hadiseleri geniş ölçekte filmin karesini bazıları yakalıyor. Film binlerce kareden o Tek bir kareyi yakalıyor. İşte diyor film budur diyor mesela. Ya kardeşim onun yanında binlerce kareler var. Artı o binlerce karenin bütünleşmesiyle birlikte o filmden çıkan bir netice var. İşte din insana, İslam dini insana öyle geniş bir bakış açısı sağlaması lazım. Yani kafamızdaki tabular saf vahiyi, saf bilgiyi yakalamamız lazım. Saf bilgi nedir? Saf bilgi Fıtrattır. Fıtrat nedir? İslam'dır yani. Bilinmezleri bilen sırdır. Çözülmezleri çözen sırdır. İşte bizim iç matriksimiz, insan ırkının iç matriksi bozulduğu için, sistemi muhalif bazı hallerde bulunduğu için düzeltmek adına işte allah Teala e, peygamberleri gönderiyor. allah Teala yüceleri gönderiyor. Bazı vazifelileri gönderiyor. Sürekli olarak hep bunlar yeryüzü sahnesine yansıyorlar. Şimdi önemli olan insanın e, iç yapısının bozulmaması. Yani vazife Matrix'i korumak. Geçen programlarda Matrix'in ne olduğu üzerinde e, detaylarıyla durduk. Yani Matrix evren ve içinde bulunan varlıkların kendi formatlarında kalmalarını sağlayan evrensel program. Şimdi evrensel program bozulduğu zaman e, otomatik olarak gerçeği Doğru yansımasını da Yakalayamıyoruz Yani düşünün bir ayna düşünün Aynada çatlaklıklar ve bozukluklar Olduğu zaman ışık ne kadar mükemmel olursa olsun e, Yansımasını Hedefini bulamıyor İşte iç matris fıtratın bozulmaması Hani bir insandan Vicdan çıktığı zaman bir insandan insani vasıflar çıktığı zaman Hayvan da olamaz yani hayvandan daha da aşra olur İşte tüm o yücelerin yapmaya çalıştığı o ruhanilerin, o rehber varlıkların uzaylı dostlarımızın diyelim biz onlara Allah dostlarının yapmaya çalıştığı şeyler hep matriksi korumak çünkü yaratıcı ile ilişkisi kesilmiş her insan matriksin bozulmasına sebebiyet verecek bir virüs gibidir. Kendi matriksini bozduğu gibi başka matriksleri de bozacak olan bir virüs gibidir ve e, çünkü bu bozulmaya başladığı anda o yağ gibidir yani iç olan o duygular yağ gibidir, bozulduğu zaman zehir olur ee, bazen işte ana program bozulduğu zaman tamir edilmesi bazen mümkün olmayacak hallere gelir bunda gönderilmiş olan bazı inisiyeler de faydalı olamaz başarılı olamaz çünkü insan artık şeytan dediğimiz negatif programlara negatif programların setriler dediğimiz o formatına dahil olabilir. Yani onların dostu olabilir ve dahi onlardan vahiy alabilir. Ayetin ifadesiyle şeytan onlara vahyeder diyor. Yani nasıl insan manevi anlamda terakki ettiği zaman irtibat veya işte duygu alışverişinde bulunuyorsa aynen bunun gibi negatif anlamda da şeytan onlara vahyeder diyor. Mesela bir açıdan bazı e, görsel efektler diyelim, bazı manşetsel efektler diyelim, bazı sözsel radyolar işte mesela bir sözsel efekttir Bazı bilgisayarlardaki iletişim sistemimiz artık o setrilere karanlık güçlere yardım edebilecek hale dönüşebilir. Çünkü insanın duygu ve düşünceleri maddeye yansır. Eğer ki duygu ve düşünceleriniz müsbetse bilgisayarda müsbet programlar yansıtır. Veya işte e, görsel medyada e, müsbet programlar yansıtır. İşte e, bizleri ve matriksi tahrip edecek negatif değerler üretilebilir bu sistemler vasıtasıyla ve insan farkında olmadan bu destek programlara Bu negatif anlamdaki destek programlara e, Gönüllü olarak farkında olmadan e, Gönüllü olarak destek olabilir yani Buna çok dikkat etmek gerekiyor Önemli olan içsel matrisin bozulmaması Onu korumaya çalışmak ki işte ibadetler olsun Vazifeler olsun Hep e, bozulmuş olan Oksitlenmiş olan Kopmuş olan o bağları sürekli olarak tedavi ...veya bağlantıları kurulmuş olan o sistemi genişletme adına bazı çalışmalar ki bunların çok farklı ifade anlatımları olmuştur. Temsillerle bir tohumun toprak altında ağaç olması misali verilmiştir. Ve e, me, mesela şey, Mehdi denilen bir program modeli var. Bu da bir e, program formatı, bir programcı diyelim biz buna. Hem insanların iç e, programlarının hem de evrensel matriksin bozulmuş olan bölümlerini onarmak amacıyla e, bir rehber varlık. Karşı taraf yani evrendeki o dualitede artı ve eksi var ya bir taraf yapıyor bir taraf yıkıyor. Bir taraf artı bir taraf eksi. Bir taraf güzel bir taraf çirkin. Cennet cehennem hep büyük külliyet yani hep böyle zıtlıklar içerisinde olan. Karşı tarafın matriksi hangi yöntemleri kullanarak girdiklerini bu ıı, sahibi zaman formatı, sahibi zaman programcısı deşifre ediyor ve onların etkinliklerini olumsuzlaştıracak programlar geliştiriyor. Mesela 10. söz, haşir noktasında iç matriksimizde bozulmuş olan o... Iı, Bölgeyi tedavi mahiyetli bir haptır, bir programdır veya işte 19. mektup diyelim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'le alakalı bir programdır veya işte 23. söz insanın mahiyeti ile alakalı bir paket programdır yani inançları takviye eden paket programlardır bunlar matriksin doğal koruması olan imana yöneltebilecek şüphe ve saldırıları bertaraf edecek daha doğrusu yeni ve eski bütün matriksleri metinlerini bir araya getirecek yeni bir yazılım programı sunmuştur ve bu yazılım programı insanın virüslerini ayıklıyor sağlam metinleri ve programları oluşturuyor ki ondan sonra başka bir programcı geliyor başka bir program model geliyor. İşte buna e, İsevi inancında olsun, e, Kur'an-ı Kerim inancında olsun, işte Mesih e, programı diyelim biz buna. Yani onu onarmaya çalışıyor o, o matriksi ve başarıyor. Ancak tabii mühim olan e, içsel matriksi tam anlamıyla kaptırmamak. İçsel matriksde bazı dejenerasyonlar olabilir. Çünkü bu e, yaklaşımlarda güçlükler olabilir. Ama ibadetler olsun, bu tür paket programlar olsun. ilim ve ruh boyutu olsun. Ubudiyet boyutu olsun. Hep onu takviye adına, onu onarma adına. Çünkü dağılmış bir toplum bu dağınıklığı kesmek için namaz ne yapıyor? İnsanı konsantre ediyor. Mesela ubudiyet noktasında bakalım. Temizliyor mesela. İnsanı temizliyor. Bir şeyin oluşabilmesi için ön şartlardan sistemin Kuruluşunda ön şartlardan bir tanesi temizliktir Evrenin hiçbir tarafında siz pislik göremezsiniz Hep evren temizlik üzere işler Bakın denizlere bu kadar şeyler dönüyor. Denizler hep temizdir yani Açık denizler ee, ins insan olmadığı yerler Daha doğrusu Kirleten de insandır Bu kadar kirlenmesine rağmen yine temizleniyor Şöyle insanla olmadığı yerlere gidin Hep temizdir tertemizdir Sonra öyle bir noktaya Yoğunlaşıyor ki Dilini çalıştırmaya başlıyor. Ön şart dedik ya temizlik. Mesela namazın bedeni faydaları var. Çok faydaları var. Mesela kan dolaşımı olsun. Bedende kan iyi dönüyorsa ne olur? Ne mikrop, ne kadar hastalık olursa olsun vücut onu temizliyor. Eğer depresyon, sıkıntı, iltihap, kabızlık oluyorsa bunun en büyük sebebi nedir? Kan dolaşımının iyi olmamasından kaynaklanıyor. Bakın kan dolaşımı için namaz hareketleri çok hoş, güzel, harika bir kaftan. Ayrı bir program. Yani o boyuttan baktığınızda sizin maddesel olarak e, formata girmeniz, maddesel matriksinizin düzenlenmesi için odaklanmış, size gönderilmiş özel bir program. Dağılmış olan duygularınızı toplama adına özel bir program. Mesela dil ile, fatiha ile işlettiriyorsunuz. Fatiha ile işleyen bir dilde, kalp ile bağlantılı olan dilde, Gönül çalışmaya başlıyor Çünkü bir şeyler dile getiriyor insan öğreniyor yalvarıyor Ve Fatiha sayesinde bak kavramları öğreniyor Mesela Allah'ın huzurunda Eğliyorsun ee, Ki bu fıtık gibi hastalıklara Sırt kaslarının yumuşamasına Esneterek bel kemiğine pres yaparak iyi geliyor hastalıkları önlüyor Secdeye gidiyorsun kan beyine Birden hücum ettiği için e, Yine başın dönüyor ama Rukiye gidiyorsun önce bir rehabilite oluyor Yani bak, tedrici ve bu tedricilikte bize çok ıı, örnekler de veriliyor safa safa biz burada neyi de anlıyoruz Allah'ın yaratışındaki kusursuzluğu ve tedriciliği de anlıyoruz merhaleleri de anlıyoruz sonra kıyama duruyoruz mesela rahatlıyoruz velhamdülillahi rabbil alemin diyoruz secdeye kapanıyoruz bedenin hiçliğini anlıyoruz acizliğini anlıyoruz yaratık olduğunu asıl varlığın ruhta olduğunu ebedilikte olduğunu ahireti mesela hissediyoruz yine namazın tekrarında bizim tekrara ihtiyacımız olduğunu anlıyoruz çünkü kainatta her şey tekrarlı bakın 5 vakit namazın farzları 17'dir ve kainatta 17'li bir sistem vardır Niyazi Bekir e, hocamız bu 17'li sistemden çok bahsetmiştir Zafer dergisinde 17'lerle alakalı namazlarda o tevafuklarla alakalı çok 17 miraçtır mesela Namaz da bir miraçtır çok çok detaylar vardır hasılı Allah ondan da razı olsun inşallah. Ee, o kitabı da tavsiye ediyoruz. Kritik dönemlerde mesela insan ne yapıyor? İki rekat da namaz kılabiliyor. Neden? Çünkü kritik dönemlerde aktifsin. Ruhun bedenin bir hedefe kitlenmiş. Mesela savaştasın, yolculuktasın. Ee, bedenin zaten aktif. İşte bir açıdan yani binler açısı vardır da namazı kısıtlamanın hikmeti esprisi. Yani hantallaşmamak, şişmanlamamak statik olmamak çünkü evrende her şey e, açılım gösteriyor bir tekamül bir evrim içerisinde yani her şey olgunlaşıyor İnsan dünkü gibi değil toplumların bakış açıları birbirine insana bakış açıları kadına bakış açıları dünkü gibi değil insan sürekli bir gelişim içerisinde sürekli olgunlaşıyor neden çünkü olgun olan bir aleme doğru yaklaşıyor yani ahirete yaklaşıyor ve ahirette de olgunlaşma devam edecek Açılma devam edecek Bitmeyecek yani Sonsuzluğa doğru gidiyor İnsandaki duygular bitmiyor tükenmiyor Hep açılıyor Ve e, Namazın nihai hedefi Nihai noktası Tahiyyat Teşehüd Yani sen bütün görevlerini bitirmişsin Allah'ın huzuruna geçmiş sayılırsın Teşehüd Kainattaki bütün tebrikler Selamlar Tahiyyatlar ...ve canlıların verimli çalışmalarını... ...Allah'a bir büyük... ...subay gibi... ...bir general gibi takdim ediyorsun. Yani o pozisyondasın. Askeri zamanlarda... ...içtima alanlarında... ...şeyler olur böyle... ...selam vermeler almalar olur böyle. Bir subay düşünün. Bir bölük komutanını düşünün... ...mesela. Tüm bölüğün... ...her şeyi tamamdır ve gider... ...üstüne... E, talimat verir yani bilgiyi verir sen bütün kainatın bütün e, özelliklerini selamlarını canlıların verimli çalışmalarını kainattaki bütün tebrikleri her şeyi takdim ediyorsun bu arada peygamber senin bir nazırın oluyor, önderin oluyor senin önünde namaz kılmış bir imam gibi onunla beraber Allah'a selam veriyorsun Allah'ın huzurundasın yani bütün müminlerin Kardeş olduğunu görüyorsun Kardeş gibi görüyorsun ve onlara selam veriyorsun Ve kainattaki en büyük hadiseyi yakalıyorsun Allah'ın rızasını yakalıyorsun Tevhidi yakalıyorsun yani Tevhidin zirvesinin de zirvesidir Ve başta dediğimiz gibi Onu yakalayamayan insan Birliği yakalamayan bir insan Hiçbir sahada başarılı olamaz Yani bir insan 100 sene yaşasa 95 senesini tevhide ayırsa Ve 5 senesini başka işlere ayırsa Karlı çıkar Ama 90 senesini başka şeylere ayırsa 5 senesini tevhide ayırsa Zararlı çıkar çünkü tevhid her şeyin Ruhudur canıdır damarıdır Onun için yani Namazın her hareketinde Tevhid manası var İnsan Bu noktaya kitleniyor niyet ediyor Allah için tekbir alıyorsun İyyâkena abdû ve iyâkenestâin Yani ya Rabbi yalnızca Sana kulluk ediyoruz Yalnız senden yardım diliyoruz Diyor insan bu şekilde Kimle muhatap olduğunu, öyle biriyle muhatap oluyorsun ki Allah'ın önünde eğiliyorsun, ona, onda fani olup secdeye varıyorsun ve dönüp bütün kainattaki tahiyyatları ve selamları Allah'a takdim ediyorsun ve hayatın boyunca bu işi en önemli inisiye olan sallallahu aleyhi ve sellemin önderliğinde yapıyorsun. Kainatın özünde olan bu konsantrasyon aynı zamanda ne yapıyor? Senin her türlü yaşamında başarıları meydana getiriyor. Kulluk yaşamında başarı meydana getiriyor. Maddi yaşamında başarı meydana getiriyor. Maneviye her yaşamda başarıları meydana getiriyor. İnşallah. Yani hadiseyi tek boyuttan değil, burada hem maddi hem manevi her açıdan görmeye, her açıdan geniş olarak hüküm ve hikmet sahibidir diyor ya Allah hala söylüyor yani bir kişiye hikmeti vermişsek ona çok büyük bir şey vermişizdir diyor yani hikmeti anlamak işin özünü ve ruhunu anlamak Lokman aleyhisselama hikmet Süleyman aleyhisselama peygamberlere hep bu hikmet verilmiştir ki inşallah isteyene de ilim veriliyor isteyene de inşallah bunlar veriliyor şimdi e, birkaç soru daha vardı bu yine programda anlatacağımız aktaracağımız yerlerden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da sorulmuş bazı sorular var işte Allah nerededir veya kainatı yaratmadan evvel ne yapıyordu diye şimdi halkın anlayabileceği seviyede bir de alimlerin gerçeği bilecekleri seviyede çok cevaplar verilebilir Gazali olsun İmal Gazali olsun i̇bn rüşt Rüşd de kabul ediyor çok temel iki konu bu bir kere Allah madde değil edilgen değil mütegayyir Değişken değil, sınırlı değil. Dolayısıyla nerede sorusu anlamsız bir soru. Nerede bizim için olan bir kavramdır. Önce soruyu düzeltmek lazım. Yani ona karşı sorulmuş olan bu soruyu düzeltmek lazım. İnsan beyni sınırlıdır. Sınırlı olan sınırsızı kavrayamaz, kuşatamaz. Sadece ve sadece Sınırsız olana bir yaklaşım sağlayabilir Allah sonsuzdur Biz Allah'ı tam anlamıyla Bilemeyiz En iyi bilen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dı Biz seni hakkıyla bilemedik Hakkıyla takdir edemedik Dedi Allah nasıl bilinir Allah Yansımalarıyla bilinir, tecellileriyle bilinir. Bir sanat eseri ne kadar kendi sanatkarını düşünürse düşünsün yanılgıdır. Yani siz Allah şöyledir, şöyledir, şöyledir ne kadar hayal dünyanızı geniş tutarsanız tutun, ne kadar duygu dünyanız açılmış olursa olsun Allah onların çok çok çok çok çok daha mükemmeli, çok çok çok çok çok, çok daha ötesidir. Çünkü Allah sonsuzdur. Sizler sonsuz olanın sadece parçalarını alıyorsunuz. O parçalar üzerinde bazı yaklaşım yapıyorsunuz ve Allah budur diyorsunuz. O sadece Allah'ın bir yansımasıdır. Allah gayiptir. Allah mutlak gayiptir. Allah Rahman suretinde insanı yaratmıştır. Allah hay yaklaşım sağlanılabilir. Allah kuşatılmaz. Allah kapsanılmaz Allah sonsuzdur. Yani bu şöyledir böyledir ya işte şu onların çok çok çok çok çok çok çok çok çok ötesidir çok çok çok mükemmelidir. Allah sonsuz güzellikler sahibidir. Biz o isimlerin sadece belli parçalarını alıyoruz. Belli parçalar üzerinde yorumlar yapıyoruz. sınırlı olan duygu dünyamızda sınırlı olan, e, çapımızla oraya sadece yaklaşım sağlayabiliyoruz. Ama Allah her şeyin ötesindedir. O mutlak kayıptır. Bilinme adına bazı özellikleri, alına, bazı özellikleri bildirdiği ölçüde sen hüküm ve hikmet sahibisin. Bize bildirdiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. Bakın ayet ne kadar açık ve ne. Bize bildirdiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. O bize ...kendisini belli ölçülerde bildiriyor... ...kendisinin belli özelliklerini sunuyor... ...bizler sadece o özelliklerden yola çıkarak... E, ...bazı yaklaşımlarda bulunabiliriz... ...sınırlı değil yani... ...dolayısıyla nerede sorusu anlamsız bir soru... ...önce soruyu düzeltmek lazım dediğimiz gibi... ...ancak insan sınırlı olduğu için... ...illa da onu yani Allah'a bir yere oturtmak istiyor... ...ya gökte ya sağda solda illa da bir yerde görmek istiyor bu zihnimizin bizim maddi niteliklere kilitlenmesinden kaynaklanan bir durum yani maddi nitelikleri aşıp bizler eğer ki ruhi fonksiyonları idrak ettiğimiz miktarca Allah'ın mekansızlığını mekandan münezzeh olmasını daha iyi anlarız düşünün ki ruh dördüncü boyutta olduğu için bir miktar mekana bağlı olduğu halde Maddeye göre nispeten mekandan münezzehtir Ruhun böyle bir özelliği vardır Ruh dahi dördüncü boyutta biliyorsunuz Bir miktar maddeye bağımlı ama Maddeye nispeten mekandan münezzeh. Daha doğrusu öyle bir alana çıkabiliyor ki Dönüyor, geçmişi de görüyor, geleceği de görebiliyor Ruhta bile bir miktar mekansızlık kavramı var Ama Ruh'taki bu mekansızlık kavramı bütün kainatı yaratan tek bir cilvesi bütün kainatta olan tek bir cilvesi bütün kainata ruh olan Allah herhangi bir mekana herhangi bir yere sığmaz. Bir de semavi kitabımızda bazı tanımlamalar var. Ee, mesela Allah semaya yükseldi diyor, arşa oturdu gibi bazı ifadeler var. Bunların manası üzerinde çok kısaca durmak istiyoruz inşallah. Bunlar, bunların hepsine dil bilgisi kuralları içerisinde, dil bilgisi kuralları çerçevesinde müfessirler ve kelamcılar hep cevap vermişler ki dil mantığını bilen, belagat kurallarını, e, istiareyi, mecazi, kinayeyi sembolü bilen bütün din alimleri bunları anlatmışlar ve anlamışlar da mesela tahta hakim oldu diyor arşa istiva etti bunlar şu manaya geliyor ki binlerce manası vardır da bir açılımı da şudur ki Allah'ın arşı yani tecelli ettiği alan ki kainatın idaresine geçti demek oluyor yoksa herhangi bir yerde mekan aldı demek değil Kainatın idaresi meselesini mesela birazcık daha e, açarsak inşallah ruh hadisesini düşünelim. Şimdi ruh bedenimizin herhangi bir yerinde değildir. Yani ruh ne gözdedir, ne tırnaktadır, ne beyindedir ama aynı zamanda her yerimizdedir. İşte kainat büyük bir beden gibi düşünürsek kainatı Allah'ın bir cilvesi yansımasıdır ki buna kelami tabirle tecelli yani Ehadiyet diyoruz. Allah'ın e, kainatın her yerinde, Allah kainatın her yerinde fakat hiçbir yerinde değil. Kainatın idare merkezi yani bir nevi beyni gibi bir merkez var ki bu beyne semavat diyebiliyoruz. Odak, ana hart disket, ana program yeri e, yaklaşım sağlaması açısından bu örnekleri veriyoruz. İşte bunlar buradan idare ediliyor. Önce burada takdir ediliyor Program yapılıyor Ol emrini alıyor Sonra yere indiriliyor Yani çiçeğe bir tohuma Çiçek ol emri verildiği anda O tohum çiçek olmuştur Ama yeryüzü safhasına yansımasında Bazı tedricilikler Bazı safha safha gelişmeler Olabilir O da bu boyuta intikallendir Allah tedrici yaratabildiği gibi Defi ve ani de yaratabilir ani, Yani bizim tedricilik sınırlarımızı aşan boyutlarda da çünkü o her türlü yaratmayı bilir o her şeyi bilir o her şeye kadirdir işte bu açıdan yani kainatı kuşatacak bir zihnimiz hafızalamız yoksa Allah'ın mekansızlığını idrak edemiyorsak kendi bedenimizdeki küçük numuneciklere bakmamız lazım ki mesela düşünelim biz küçük bir kainatız. Bir semavatta kulak var. Bir semavatta göz var. İşte ismen sem ile basar. Bir semavatta ağız var. Kelam yani. Bir semavatta akıl var. Bir semavatta kalp var. Semavatta duygular var. Yedi duygu, yedi kaç semavat var mesela. Mekan almayan bir ruh. Üç boyutlu manasıyla. Yoksa e, dört boyutlu manasıyla mekan alır. E, yani bir ruh... Düşünün Bir ruh var. Hiçbir yerde olmadığı halde her yerde. Yani bir ruh, ruhun öz, bir açıdan özelliği öyle bir ruh düşünün yani. Hiçbir yerde olmadığı halde her yerde. Ancak işlerini beyinden yönetiyor. Mesela ruhumuz istediğimiz zaman Amerika'ya gidiyor, Avustralya'ya ya da aynı zamanda bedenimizin içerisinde. Buralara gidiyor. Ama aynı zamanda bedenimizin içerisinde. Öyle bir sistem düşünün. Şimdi bunun düşünülmesi bile, bunun beyin programımızda veya ana içsel matriksimizde böyle bir duygunun olması bile... Şimdi ilmi oluşturan Einstein ifadesiyle ilim diyor önemlidir ancak hayal ondan çok çok daha önemlidir. Bugün ilmin ilerlemesinde insanın duyguları çok çok daha etkendir. İnsanlar mesela şu anda ışınlanma hadisesini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Ve düşünün, şöyle bir duygu var insanda. Bir anda birçok yerde olmak istiyorum mesela. Bu duygu var ise şayet, bu duygu insana geliyorsa, bunun gerçekleşebileceği, bunun oluşabileceği bir şekilde bir atmosfer de vardır. Mesela insan hep güzel bir dünya hayali kuruyor. Sonsuzluk istiyor. İşte bu duygunun da gerçekleşeceği yerler. Yani her duygunun açılım sağlayacağı bir açıdan, atmosfer var ki işte e, bunlar hep bir nümuyacık Ene bahsinde belki bunlar çok bahsedilmiştir anlatılmıştır yaklaşım sağlaması açısından yönetirken bizi beyinden yönetiyor yani arştan Allah kainatın hiçbir yerinde olmadığı halde her yerde hazır ve nazır olduğu halde işleri idare ederken melekleri yani kuvvetleri vasıtasıyla arştan yani arş azamdan idare ediyor Arş bir mekandır Ancak Allah'ın tecellisinin Bir mekanı e, Yoksa Allah'ın zatı için Bir mekan yoktur Allah'ın mekanı yoksa Allah'ın zatı için bir mekan yoktur Onun zatı madde değil ki Yani bir yere sılsın, küçülsün Bölünsün Yani şu hadiseyi özetlemek gerekirse Avamın deniyor bazı mütefekkirler Allah'ı gökte bilmesi, arşta bilmesi caizdir diyor yani kapalı olarak teferruatlı olarak değil, i̇mam Malik'e sormuşlar o şöyle diyor, biz böyle biliriz ancak mahiyetini bilemeyiz demiş çok yerinde bir ifadedir ki o biz böyle biliriz diyor, ancak mahiyetini bilemeyiz İşte bu avamın inanması gereken bir durum ama Avam insan zamansızlığı idrak edemez. Ne kadar anlatsa ama alim insanlar, fizikçiler, ehil tasavvuf, ehil öfktezin, ilahi hakikat, öte aleme ruhen veya ilmen nüfuz edebilen insanlar. Allah mekan isnad etme vehmine girmemesi gerekiyor ki çünkü Allah sonsuz bir mutlak kuvvettir. Mekandan münezzehtir. Çünkü mekan ve zaman maddenin bir şimdi Bir soru daha var. Ne zaman yarattı? Yani buna da iki türlü cevap veriyorlar. Bir şekilde avamın anlayabileceği şekilde, ikincisi alim insanların anlayabileceği şekilde cevap veriyor. İkisi de yerine göre hakikat. Bir hadiste Allah kainatı yaratmadan önce ama vardı. Bir nevi buluta benziyor. Sıkışmış veya sıkışmamış onu bilemiyoruz. Ama'dan yani Kördüğümden kainatı yarattı diyor Bugün fizikte de ifade ediliyor bir nokta vardı diyor Ancak o nokta nedir yani Kördüğüm Bunu ilk başlangıç yani Bir noktanın patlamasıyla Diyor ya Big Bang'te. Bunu ne fizikçiler biliyor ne de biz biliyoruz Ve arşı Su üstündeydi ifadesi var Bazı fizikçiler Buna atomdan daha ince olan Esir diye çok ufak bir maddedir Diyorlar işte esir vardı ve ilahi tecelliler onun üzerindeydi yahut suyun aslı olan hidrojen elementi vardı ve ilk tecelliler hidrojen üzerindeydi deniyor fakat zaman e, maddenin bir özelliği olduğu için maddenin olmadığı bir ortamda daha önce daha sonra kavramları da yanıltıcı zaten madde yok gibi kavramlar olsun yani burada zihin baya bir sıkışıyor hakikaten ama zaman ve Mekan maddenin bir özelliğidir Maddenin olmadığı bir ortamda Daha önce daha sonra Sorularının bir anlamı olmaz Yani at yokken Yular olmaz Şimdi biz Atı yok sayıp yuları Düşünüyoruz orada yanılıyoruz Yani İkinci cevabı Da İbni Arabi veriyor e Şöyle diyor Bir gün keşfen İdris Aleyhisselam'ı gördüm ne zaman Başladı bu kainat ne zaman bitiyor dedim. Bana şöyle cevap verdi. Allah ezeli ve ebedidir. Sürekli kainatlar yaratıyor. Kıyametlerini koparıyor ve onları ahirete gönderiyor. Allah başlangıçsız ve sonsuz olduğu için yaratma tecellisi de başlangıçsız ve sonsuz. Ama sürekli değişken. Her gün yeni bir alem geliyor, başka bir aleme gidiyor. Bu ontoloji açısından da e, bir isabetli yani havasını anlayabileceği ontoloji yani varlık bilimi demek o açıdan da isabetli bir cevap gibi geliyor. Hazreti Peygamber'in buna cevap vermeyişi bir açıdan şuradandır. Zihinler sürekli yaratılışın nasıl olduğunu anlayamıyor. Daima zihin bir başlangıç alıyor. İşte Allah'a iman ile Allah'ı bilme arasındaki farklardan. iman teslimiyettir. Yani şu ayeti düşünebilmek... O her türlü yaratmayı bilir. O hüküm ve hikmet sahibidir. Bir şeyi dilediğin zaman ona sadece ol der. O ezeli ve ebedidir. Evvel ve ahirdir. Bakın sıkıştığımız yerlerde, daraldığımız yerlerde... Allahu Ekber demek. Yani tüm sistemi açıyor. Çünkü bizler... E, ...materyalist olan yani materyalizm derken materyalizmde kötü bir şey değil ee, yani maddesel olarak bazı şeylerden etkileniyoruz inkar manasındaki materyalizmden bahsetmiyoruz yalnız burada ee, yani Allah'ı inkar eden materyalizmden bahsetmiyoruz madde özelliğinden bahsediyoruz yani bazı e, zihnimiz hep sebep ve sonuç o determinist e, görüşe göre sıkışmış bir başlangıç arıyor Halbuki Allah'ın başlangıcı yok ki Tecellisinin başlangıcı olsun Abamın anlayabileceği şekilde Hazreti Peygamber öyle cevap veriyor Aynı zamanda fizikçilere de ışık tutuyor ki Ama yani kördüğüm Kudretinin tecellisi olarak buradan yaratıyor Hani derler ya yoktan var olmaz evet, Allah'ın kudreti var Ortada var da yok olmaz yani Bakın Fizik bunu tespit ediyor Allah'ı Allah varı da yok etmez çünkü başka alemler için malzeme olarak kullanıyor. Çünkü Allah abes iş yapmaz. Yani hüküm ve hikmet sahibidir. Abes iş yapmaz o. Zaten mutlak yokluk da yoktur. Çünkü her şey nedir? Allah'ın ilminde vardır. Ancak bizler şunu anlayamıyoruz. Yani o kördüğümün mahiyeti nedir? Nasıl oluyor? Biz bunu bilemiyoruz. Bu husus bizi aşıyor. İşte insanın bu konularda aczini bilmesi lazım. Bir miktar acizini bilmesi güzeldir. Yani Allah'ım, sen sonsuzsun. Sen kendini nasıl bildiriyorsan biz seni öyle kabul ediyoruz çünkü sen sonsuzsun. İşte biz en bedihi hakikatlerde bile aciz kalıyoruz diyebilmek bu çok güzel bir şeydir. Subhan Allah'ın manasını yaşamak bir insanın aciziyetini bir açıdan bilmesidir Yani Allah'ım sen sonsuzsun Allah sübhandır. Sübhan Allah'tır Şunu demek e, Bir şey daha var Mesela e, Allah sonsuzdur Sınırsızdır, mükemmeldir Kusursuzdur Peki çirkinlikler, şeytanlar Ve günahlar nereden çıktı, niye çıktı Şimdi yani şeytan Allah'a nasıl karşı gelmiş Allah'a nasıl karşı gelmiş Geçen haftalarda da bunun üzerinde birazcık durmuştuk. Temel ontoloji ilminde varlık bilimi ile ilgili bir konu bu. Hatta bu konuda e, insanın kendisini yetiştirmesi lazım ki e, bu noktayı aşamayan insanlar bazen yanılgıya düşebiliyor. Müspet konularda da bu yanılgılar o format üzere gittiği için müspet başka konulara da yansıyor. Önce kötülüğü bilmek lazım. Yani kainatta kötülük var mı yok mu? varsa ne kadar var? Kime göre var? Ve ne şekilde var? Kainatın hangi boyutunda kötülük var? Herhalde bütün boyutlarında kötülük yok. Şimdi biz son mesajda İslami e, liter, İslami kitaplarda bunu anlıyoruz, okuyoruz ki gayb alemine bakan yönüyle kötülük yok. Risalelerde bunlar. İslami kitaplar derken onu kastediyorum burada. Gayb Alemin'e bakan yönüyle kötülük yok. Her şey Allah'a hizmet ediyor. Her şey tesbih ediyor. Hatta buna şeytan da dahil. Şeytanın vazifesi var. Vazifesi kötülüğü icra etmek. Allah'a bakan yönüyle hiçbir zıt, şerik karşı koyan bir tarafı yok. Ama insana bakan bu görünen şehadet alemin'e intikal eden suretiyle, intikam dünyasına bakan boyutlarıyla bir açıdan kötülük var. Sınırlı bir alanda var. Şerler var. Fakat sınırlı alanda musibetler var. Fakat sınırlı bir alanda bunların hepsinin hikmeti var. Peki Allah'ın rahmetine rağmen nasıl musibetler, sıkıntılar, ızdıraplar gelebiliyor? İşte yine işin aslına dönersek Allah da her şey birdir. Allah'ın iki temel sıfatı vardır. Nedir bunlar? Sizler de biliyorsunuz. Cemal ve Celal. Celal sıfatı büyüklüğüdür, haşmetidir, güzelliğidir. Bu iki sıfatın yansıması olarak e, celal, büyüklük, haşmet, cemal, güzelliği yani. E, bu iki sıfatın yansıması olarak e, kainatta iki çeşit mahluk yaratılıyor. İşte iyilikle kötülük, melekle şeytan, ruh ile beden, cennetle cehennem, sıcakla soğuk. Şimdi sorabilir insan Allah niye böyle yarat, tek düzeye yaratmadı? Çünkü Allah iktisatı, evrenin sistematinde iktisat var. Yani az bir hareketle çok şeyler elde etmeyi seven e, bir yaratıcı, bir halık. Zıtları çalıştırıyor. Bu çalışmadan hareket ve bereket doğuyor. Hadise gelişiyor. Allah'ın istediği de bu. Yani sıcağı ve soğuğu birbirine vurdurmakla baharı meydana getiriyor. Melek ve şeytanı birbirine çarpıştırmakla imtihan dünyasını açıyor insan. İmanla küfrü çarpıştırmakla sosyal hayat aktive oluyor. Zaten Cenab-ı e, yani bu zıtlıklar içerisinde kemale ulaşmak. Dolayısıyla şeytan ve kötülük bir açıdan Allah'a hizmet ediyor. Ama Allah'ın rızası kötülüğe yoktur. Kelam ilmi olanlar böyle diyor. Allah irade etmiş... Ancak kötülüğe rızası yoktur diyor. Yani kötülük yayılsın istemiyor. Bu şuna şimdi bu benzer. şuna benzer. Mesela senin çocukların var. Çocuklarını serbest bırakıyorsun. Niçin serbest bırakıyorsun ki gelişsinler diye. Bir. Ama birbirlerinin başını kırmalarını istemiyorsun. Ama irade etmişsin, serbest bırakmışsın, kırsa da kırsın diyorsun. İrade var fakat rıza yok. İşte bize bakan yönüyle şeytan evet bize zarar veriyor. Belki çok insanın dalaletine, sapmalarına, cehenneme girmelerine sebebiyet verebiliyor. Fakat faydası zararından fazla. Çünkü imtihan olmasaydı gelişme olmazdı. Binlerce peygamber, milyonlarca evliya, milyarlarca mümin ortaya çıkmazdı ki bu çok çok daha büyük bir kayıp olurdu. Bu hakikat Risale-i Nur'da şöyle izah ediliyor. Deniyor ki 100 tane çekirdeğim var. Bunları toprağın altına ekiyorsun, 80 tanesi çürüyor, 20 tanesi ağaç oluyor. Sen bunda zarar ettin sayılmazsın diyor. Çünkü 20 ağaç 100 tane çekirdeğe değil, milyarlarca çekirdeğe, çekirdeğe bedeldir. Yani bir velinin, bir peygamberin çıkması bazen milyarlarca insanın kaybetmesinden daha değerlidir. Ki bu hakikate rağmen onlar kendi istekleriyle kaybediyorlar bu da çok önemli yani Allah onları zorlamıyor tam tersi Allah istiyor ki onlar da yola gelsin çünkü rızası insanların yola gelmesi yönünde iradesi ise insanları serbest bırakılması yönünde serbest bırakılması hülasa kainatta şer var şeytan var musibet var ama imtihan sırrı için sınırlı bir alanda var faydası ise zararından fazla işte onun için Allah'ın rahmeti şerlere İzin veriyor Allah'ın rahmeti bu açıdan şerlere İnsan akıllı davransa Bu şerri Müsibeti kendine hizmetkar yapabilir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Benim şeytanım bana hizmet ediyor diyor Bana zarar vermiyor diyor Hasta olursun mesela değil mi? O hastalık sayesinde binlerce Dua ediyorsun yalvarıyorsun Sevap kazanıyorsun Bak insan ilaçları öğreniyor mesela İlmi artıyor Hastalıklara ilaçları öğreniyor insanların himmetini ve şefkatini kazanıyor. Onun faydası zararını ne yapıyor? İçe indiriyor. Bizi çok üzen hadiseler yaşıyoruz. Mesela sel oluyor veya işte bir zilzal hadisesi oluyor. Ama ne oluyor o zilzal vesilesiyle? İşte yerden madenler çıkıyor. İşte daha sağlam yapılar adına bazı çalışmalarda bulunuluyor. Haslı yani çok faydaları olan Kötü gibi e, Görmüş olduğumuz şeylerde çok Faydalar da çıkıyor Bu açıdan e, Hadiseleri Bütünsel olarak hep bunun üzerinde duruyoruz Yani şerri sırf Dünyasal boyutla ölçmemek lazım Dünya cihetiyle bakarsak Yani halimiz perişan Çünkü neticesi Dünyanın her halükarda ölüm Ama hadiseyi Öte aleme, ebedi aleme göre değerlendirirsek, ana formattan çıkaraktan parçaları yakalar isek o zaman kainat bir bütündür. Yani nasıl şeytan var, melek var, sıcak var, soğuk var, artı var, eksi var, şehadet var, gayb var. Aynen öyle. Dünya var, ahiret de var. İşte bunlar birbirinin ee, devamı ve karşısı. Bunun için tevhid esas. La ilahe illallah yani Allah'tan başka ilah ve mabut yok. Ondan başka hiçbir tesir sahibi Güç ve kuvvet yok Şeytan da buna dahil Şeytan Allah'a rağmen isyan etmemiş Allah'ın izniyle Ya Rabbi bana izin ver Ben bunları saptırayım diyor Kur'an'da belli vakte kadar ona izin verilmiştir Yoksa şeytan Allah'ın haşa bir ortağı değildir Yani satanizm olayı Yoktur Peki niye kötülükten lezzet alıyor Şeytan onun fıtratı o Yani kötülükten bazılar da lezzet alıyor. Fıtrat o yöne akışkanlık sağlıyor. O yönde açılım sağlıyor. Yapmış olduğu eylemler öyle programları istiyor. İçsel olarak öyle arzuladığı için ona da o programlar gönderiliyor. O da kendini o noktada çürütüyor. Negatif manada geliştiriyor. Gelişme denirse şayet buna. Bir de şunu da ifade etmek lazım ki inşallah normal bir insanın Mesela o laboratuvarda çekmiş olduğu azap kadar şeytan çekmiyor. Çünkü o vazifesini yaptı ama insan yapmadı. Çünkü nedir insanın vazifesi? İmtihanı verip gelişmektir. O da bir açıdan o laboratuvarda girecek kömür gibi ama Kur'an elem olarak şeytandan ziyade insana atfetmiş. Çok harikadır çünkü Kur'an hakikaten bu hususta bir mucize ee, O setrilerden ziyade Negatiften ziyade elemi çeken biziz Mikrop vazifesini yapıyor Ama hastalığı çeken biziz Şeytan bir mikrop gibi yani Mikrop acı çeker mi? Yok Mikroptan dolayı biz acı çekeriz Hastalıktan biz Rahatsızlık duyarız Bir, bir de son olarak şöyle bir nokta var Acaba bu mahlukat var mıdır yok mudur? Evrenin sistematiğine baktığımızda bir dualite var. Yani ikili bir yapı var. İki sınıf yaratık var. İşte iyilikler var, bir tarafta kötülükler, faydalı, zarar, güzel, çirkin. Şimdi gayb aleminin de bunların bir karşılığı var. Yani evren sırf madde değil. Ki gerçek bilimciler dahi kainatın tek başına madde olarak yeterli olmayacağını, maddenin bir kabuk olduğunu bildiriyorlar ki... ...çünkü maddeyi ayakta tutan gaybi bir kuvvet var. Yani... Hadiseleri ayakta tutan o galbi kuvvetin yapmış olduğu netice itibariyle, hülasası itibariyle her şeyi yaratan Allah'tır şüphesiz. Ancak e, varmış olduğu netice itibariyle ya bir bacağı o setreye varır veya meleğe varır. Nasıl ki insanı ayakta tutan bir ruh var, o olmazsa insan birleş haline geliyor. Aynen onun gibi atomu atom yapan, çiçeği çiçek yapan, ee, gizli bir gaybi kuvvet içlerinde var ki işte o e, kat maddeyi düzenli hale kılıyor düzenli hale getiriyor İnşallah e, hep bahsettiğimiz şeyler bunlar yani hadiseleri bütünsel olarak yakalamaya çalışmak ana e, temayı anladıktan sonra e, tek kareler üzerinde değil de e, ana temayı o karelere uyguladığımızda ana temayı oralara e, formatladığımızda inşallah o karelerin çok çok derinliklerine nüfuz edebiliriz. İnşallah Rabbim bu noktada dileyene e, şahsen ben diliyorum inşallah sizler de dua edin hikmeti, ilmi e, bizlere nasip etsin ki ifadesiyle ilmi isteyene veririm diyor. İnşallah bizler de bu noktada saf bilgiyi fıtrat bilgiyi Öz olan bilgiyi inşallah isteyelim ve bu noktada birbirimize dua edelim. İnşallah yarın akşam tekrar sizlerle beraber olacağız. edek, boş bırakalım Sizleri ve bizleri yoktan var edene emanet olun. Sen yücesin. Bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten sen her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olansın.